Hürmet vardır ve rahmet vardır. Yani yeryüzünde Müslümanların tesis edeceği, kuracağı ailenin yapısının altyapısı muhabbetle, hürmetle ve rahmetle kurulmaktadır. Sizlere takdim etmiş olduğum bazı hukuki kaydeler, fıkı prensipler bir nevi meyvenin kabuğuna benziyor. Ama meyvenin kabuğu da içi koruma muhafaza etmine hakkına hayırdır. Cevizin bir kabuğu vardır bir de özü vardır. Özünü almak için kabuğa ihtiyaç vardır. Tıpkı bunun gibi namazın bir dış şekli vardır. Fotoğrafı çekilebilecek kadar önemli olan. İşte tekbir alıyoruz, rüku eğiliyoruz, secdeye kapanıyoruz, selam veriyoruz. Bir de namazın iç yönü vardır. Kuşu yönü vardır Bunu Tespit etmek Görmek Fotoğrafını çekmek mümkün değildir Öyleyse ailenin Bir Dış görünme şekli vardır Hukuki prensipler Ahlaki prensipler Bu dış dünyasını organize yapar Nikahta bunlardan bir tanesidir Ama bir de Ruhu vardır yani Evlenmenin Evliliğin bir ruhu vardır Nedir bu ruh? Muhabbet, nedir bir ruh? Merhamet, nedir bir ruh? Hürmet. Hürmetle, merhametle, sevgiyle tesis edilmiş olan bu aileni koruma altına almak için bir takım prensiplere, hukuki kaydelere de ihtiyacımız vardır. İşte bu kısa ve önemli açıklamayı sizlere takdim ettikten sonra, Şimdi aile hayatımızda büyük ama çok büyük bir öneme sahip ve haiz olan nikah konusunu Hem de detayına varıncıya kadar sizlere sunmak istiyorum Ve inanıyorum ki evlenmiş olan tüm aileler için bu nikahla alakalı derslerimiz Bir tahsiye etmek, düzeltmek, hatalar ve yanlışlar varsa bunu düzen ve intisama sokmak İki, daha evlilik konusu başına gelmiş olan nişanlılı veya bekar kızların içinde çok önemli bir bilgi, irşat edici özelliğe sahip ve haiz olan bir tariftir. Nikah kelimesi eklemek demektir. Veya toplamak demektir. Veya akit yapmak demektir. Bu manalar nikahın tarifine en uygun düşen manalardır. Bir şeyi bir şeye ekliyorsunuz. Dağınık olan bir şeyi yan yana getirip topluyorsunuz veya anlaşıyorsunuz. Bu ticari sadı nasıl hayırlı olsun diye böyle musafha yaparsınız ya akitleşmektir. Kurallar ortaya koymaktır. İki tarafın prensiplerini, isteklerini, dünyalarını, tutumlarını bir nevi söz altına almak Akıt altına almak manasındadır. Nikah, bu özelliği içerisinde zengin ama düşünüldüğü zaman, anlaşıldığı zaman, karı koca hayatını bir zamk gibi, bir tutkal gibi, iki tuğlayı birbirine yapıştıran harç gibi büyük bir öneme sahip ve hayırdır. Bu nikahın oluşması ve gerçekleşmesi için, aralarında, evlenmeye engel şartlar olmayan yani kız ile onlar arasında evliliği engelleyecek herhangi bir şart olmayacak. Başka akıl ve bali olan adayların bizzat kendilerinin veya vekillerinin annelerinin babalarının şahitler huzurunda icap ve kabulde bulunan kız ve oğlanın ...özgür irade ve ile yaptıkları akit veya sözleşmedir. Nikahın bu da geniş manasıdır. Bir, sözdeki sözlük manasını öğrenmiş olduk. İkincisi, bu da biraz açılımını ilgilendiren bir tariftir. Aralarında evlenmeye engel şartları olmayacak. Bir süt kardeş gibi. İleride bu gelecek bir gayrimüslim ve müslüman hanımın evlenmesi bunlar engeldir. Neye? Evlenmeye bir engeldir. Akıl olacak adayların. Belouça'nın idrak etmiş olan adayların nikahları akdedilmez. Veliler yapsa dahi biz bu konuyu o noktalara çekmek istemiyoruz. Ve şahitler zorunda icap ve kabulde bulunan kız ve oğlanın özgür iradeleri. Annesinin ricası yok, babasının baskısı yok. Babası ben böyle istiyorum, yapacaksın. Varacaksın. Falan alacaksın. Anne yoksa almasın, sütümü haram ederim gibi bir baskı ortamı yok. Gayet özgür, hür bir ortamda irade beyanında bana, bana gelir misin? Beni kendine koca kabul eder misin? sorusuna karşı evet. Ben seni evlenmeye kabul ettim diyecek kız ve oğlanın özgür iradeleriyle yapmış oldukları bir açıklama. Bir beyanat ve akit demiş olduğumuz konu nikahı geniş manada tarif eden bir konudur. Kaçak köçek yok. Bir manada bütün dünya bilecek neredeyse. Bütün yaşamış olduğun mahalle biliyor. Herkes biliyor ki falanın kızıyla falanın oğlu evlenmiş. Nikahla evlenmiş. Bu kadar şeffaf, bu kadar net, bu kadar berrak olan bir anlaşma üzerinde duruyoruz nikah konusunda. Önümüzde ne yazık ki mehir verip kadın almak yok başlık verip kız satın almak tabirleri yaygın hale gelen hatalı bir tabirlerdir. Yani bir hanımefendiyi almak için bir beye varmak için sanki ana şart, temel şart olmazsa olmazları bir mehirmiş gibi anlayış vardır. Bu kadın ruhuyla maneviyatıyla ahlakıyla Karakter yapısıyla Kişilik yapısıyla Dünyanın satın alamayacağı kadar bir değer Üstün olan bir varlığı Siz sadece Al bakayım şu mehrini Ver bakayım şu kızını Der gibi mal satar gibi Mal alır gibi Böyle bir tavır Böyle bir işleyiş Ne yazık ki Çok ciddi hatalardır Böyle bir tanım Nikahın kutsal değerini büyüce kadri kıymetini düşürür ki tamamen kalitesiz yani manava gitmiş bir şey almış gibi manufatüze gitmiş bir top kumaş almış gibi pazarlık yapılırcasına bir alışverişle nikahın hiç alakası yoktur öyleyse biz nikah akdini bir beyefendinin işte ben evlenim bu hanımla benim işte yemeğimi yapar işte ihtiyaçlarımız giderir yani, kişinin ihtiyaçlarını gideren bir adres olarak da algılayamaz. Böyle yaptığın zaman nikahın içini boşaltmış olursunuz. Burada önemli olan bir madde alınıp satılmıyor. Bir ev alıp satmıyoruz. Ya yeryüzünün en kutsal varlığı, en şerefli varlığı, en değerli varlığı olan bir kızla bir erkek kardeşimiz evlenmeye karar vermişler. Nişanlılık dönemini en temiz, en berrak, sünnet-i şerifeye en uygun bir atmosferde yaşamışlar. Yüz akıyla artık evlenebiliriz diyerek tekrar kitaba mürad yaparak Ya Rabbi ben sevdiğim, değer verdiğim, önem verdiğim bu hanımla hayatımı bütünleştirmek ve sana olan insanlığımı, kişiliğimi, kulluğumu kuvvetlendirmek için senden ona istiyorum dercesine yapılan müracatta o zaman ve o zaman nikahlan. Nikahla yasaklar biter ve bir araya gelir helal olursunuz. Böyle zengin bu kadar uluslararası özelliğe haiz ve sahip olan güzel bir konuyu tutup maddesel boyutla yok cevizle, yok efendim takılarla, yok efendim evin duracakları evin Balkonu böyle olsun, mutfağı böyle olsun gibi dünya bağlantılı konuları gündeme getirerek bir kızın karşısına çıkamazsınız. O kız, alacağımız kız ve ona varacak olan damat, yeryüzü coğrafyasında en kıymetli bir varlıktır. Kabe'den daha kıymetlidir. Kabe'den daha şerefli, daha kıymetli olan bir varlığı siz meta haline sokamazsınız. Öyleyse bu durum... Erkeklerin nazarında hanımların Hanımların nazarında da erkeklerin Saygınlığını yok eder Halbuki evlilik hayatı Ne demiştik muhabbet İki Merhamet Üç hürmet Yani saygı duymak Saygınlığı olmayan bir evlilik Muhabbeti olmayan bir evlilik Merhameti olmayan bir evlilik Kupkuru mücerret bir yapıdır Bizim o evliliği değil içi dop dolu Allah'ın varlığını belgelen bir ayet olmuş, sosyal ayetlerimizden bir ayet, canlı bir ayet, yürüyen bir ayet olan evlilik hayatımızı nikahla buluşturmak sıradan bir olay değildir. Bu bir yarım saatlik, bir saatlik bir merasimle bitecek bir konu değildir. Hani bir her zaman deriz ya, La ilahe illallah Muhammedur Resulatime kolay. Üç saniyeniz alır bu cümleyi kullanmak için ama bunun hakkını vermek için bir ömür gerekir. Bir ömür. Tamam aldım verdiğim ifadeleri de 10 dakikada 20 dakikada bir merasimle gerçekleşebilir. Ama bu evliliğin özelliği ebediliktir. Bir Müslüman için bu evlilik ebediliktir. İmanda ebedilik ve nikahta ebedilik esastır biliyorsunuz. Bakın da maddesel boyutunu elbette saygıyla karşılarız. Fakat her şeyi maddeye dönüştürmek Yaşamış olduğumuz dünyada dünyevileşmenin Maddeleşmenin en korkunç hastalığı şu anda Kızımıza döner olan bir aileye karşı işine maaşine, gelirine Bu ifadelerde ahlakı ne boyutta İnsanlığı ne boyutta Karakter yapısı nedir Peygamber diyor ki bak bunu sorun Bunu öğrenin Fakat biz ilk işte hemen maddevine çıkarttık Kaç maaş alıyor Nerede çalışıyor Ne iş yapıyor Önce bir peygamberin peşine takılalım Önce sünnet-i şerifeyi yapalım. Rabbim o evliliğin hangi bereketini bize tattıracak bunu bilebiliyor musunuz? Ama olaya dünya boyutuna baktığımız zaman sanki Cenab-ı Allah da diyor ki tamam. Onu dünya ile baş başa bırak. Ama uhrevi hayatı birinci plan almış olsaydık Dininden, huyundan, ahlakından, karakter yapısından, kişiliğinden memnun ve razı olduğunuz bir erkek delikanlı kızınız isterse hemen onu ona verin. Verelim de ey Allah'ın Resulü kızımızı vereceğimiz aile fakirse ne olacak? Ben size ne diyorum? Huyundan, dininden, ahlakından memnun olduğunuz bir delikanlı kızınıza talip olursa onu ona verin. Vermezseniz günde anarşi çıkartmış olursunuz. Fesat çıkartmış olursunuz. Terör estirirsin diyor Peygamber Efendimiz. Bela ki demiş olduğunu fakirlik olsa dahi in yekun fugarak yuğnihumullah min farklı. Allah onların fakirliğini kerem keremiyle zenginleştirir diyor Allah Teala. Bunun vaadi Allah'tır, sen ben değil. Allah'ın vaadi kişinin vaadine benzemez. İnallah la yuhliful miat çünkü Allah vaadinden dönmez. Ben Konya ilk geldiğim zaman, ilk adım attığım zaman Aziziye Camisi'nin kabı Camisi'nin etrafında Üç tekerlekli arabalarla satış yapan insanlar bugün toplantıcılarda en üst seviyede zenginmiş insanlardır. Nereden geldi bu? Allah'ın lütfi inatilidir. Senin cebine dışarıdan veya ağzına bir tek kaşık lokma giriyorsa bil ki bu Allah'ın izniyle, Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın takdiri olur. Ama buna sebep mutfaktır, yemeği yapan hanımdır. İşte çatal, kaşık almışsınız, tabak almışsınız, masal almışsınız, sandalye oturuyor. Bunlar bir sebeptir. Mühim olan bu ağzına giren bir yudum suyun bir lokma ekmeğin altta ne yatıyor? Allah'ın kudreti yatıyor. Allah'ın izni yatıyor. Allah'ın takdiri yatıyor. Müslüman budur. Allah insan arasındaki iletişim nasıl kuracağız bu zaman? Allah'la beraber yaşamanın başka tarifi var mı? Bakın lan evlilik hayatımızın. Bu temel noktalarını nikahla buluştururken en güzel noktalara değinmek mecbitindeyiz. Nikah nedir peki? Müşterek yani ortak bir hayat sözleşmesi. Görüyor musunuz? Ebedi bir refiklik yani hayat arkadaşlığı bir anlaşmasıdır bu. Nikahı bir kızımızın, bir damat adayımızın inancına uygun olarak, kişiline uygun olarak iyi kavraması için diyecektir ki benim nikahla evleneceğim kız benim nedir? Bir sözleşme yapmak istiyorum. Bu sözleşmede ebedi bir arkadaşlık vardır. Hem bu dünyada hem de cennette beraber olmak istiyorum. Cenneti tarif eden Allah ne diyor? Hâdine fîhâ ebeda Ebedi bir hayat. Ebedi bir hayatın içerisinde dünyadayken evliliğini ebedi Zaman üzerine kurmuş olan bir hanımefendi ile delikanlının hayat sözleşmesi bir ticari sözleşmeye benzemez. Bu iki tarafın ortak bir hayat sözleşmesi ve aynı zamanda ebedi bir refiklik, bir arkadaşlık hem de hayat arkadaşlığı. Varlıkta ve yoklukta, neşede ve kederde ne var ne yok hep beraber olacağımız inancını muhafaza etmektir nikahın. Temel özelliği bu. Nikahta eşlerin her biri bir bütünün öbür yarısı olur. Hani halk arasında deriz ya, bir elmanın tam ortadan kesmişsin. Yarısı o, yarısı o. Ama Allah Resulü'nün bir hadis-i vardır. İki insan düşünün. İkisi bir vakti namazını kılıyor. Namazları bir, rükuları bir, secdeleri bir, her şeyleri bir. Ama... Aralarında o kadar namaz farkı var ki diyor. Sema ile yer arası kadar olur. Burada hanımefendinin öğle namazını bir kılıyor, bir kılıyor ki. Yani melekler dahi imreniyor Ama kocası ise bakıyorsun. lavbali bir namaz kılıyor. Hangisi üstündür? Hanım üstündür burada. O şekilde. Bakımdan, nikahta eşlerin her biri bir bütünün öbür yarısı olur. Birbirlerinde... Kardeşliğini, arkadaşlığını, hayatın müşterek olan noktalarını toparlayarak bir gelmiş olan bir hayat arkadaşlığı. Bu sıradan bir olay olması gerek. Dinimiz olan İslamiyet'te nikah, muahede ve ağır bir yandaşmadır. Söz vermek ve ağır bir varlığı. MİSAĞAN Kur GALIZA'dır Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 24. ayetinde öyle bir anlaşmaya imza atıyor ki damat adayıyla gelin adayımız evet vardım, evet aldım 10 saniyelik bir icat ve kabulün Kur'an'daki yeri nedir biliyor musunuz? misaghan galiza ağır bir anlaşma müthiş bir teminat iki dünya bir araya gelse bizi birbirinden ayıramazlar diye bir inancın sahibi olan damat ile gelinin o müşterek hayat anlaşmasındaki bu anlaşmaya Cenab-ı Allah Kur'an'ın da öyle diyor. Kopması mümkün değil. Bir gemi halatı gibi, çelik bir halat gibi binlerce, on binlerce insan bir yere gelseler bu çelik halatı koparıp da atamazlar birilerinden. Nikah budur. Madem bu ise, ni niçin evlilik mahkemelerinde boşanmak için dosyalar, Birbirine yığıldı binlerce dosya Niçin Niçin binlerce dosya Bu vicdani soruyu Ben şimdi boşanma davası açmış olan Erkekleri ve hanım kardeşlerine söylüyorum Sebep ne peki Boşanmana sebep olan sebepleri Cenab-ı Allah mahkeme Kübra'da acaba kabul edecek mi etmeyecek Hiç düşündünüz Kulum haklıydın Tabi cehennemin bir hayatta senin sürekli tutmak mümkün değildi. Sen de bu cehennem ateşinden kurtulmak için boşadın. Aferin, o da emrim, bu da emrim diyecek. Yoksa senin keyfi uygulamaların, yanlış yönden, yöndendirmelerin, sağdan soldan gelmiş olan bir takım tutarsız lafların tesiri altında kalarak benim şu işimi yapmadın, bana şu muameleyi yaptın, yok bana bunu yaptın gibi sudan bahaneler ile ...bu ağır anlaşmayı bozmak durumunda olan tüm boşanma müracaatı yapan tüm kardeşlerime buradan sesleniyorum. Allah aşkına kararınızı bir daha gözden geçirin. Çünkü boşanmak bir çözüm değil. Bu boşanmanın altında haksızlık varsa, zulüm varsa... ...yarın hanım veya erkek bunun hakkını mutlaka alacaktır. Boşanmakla iş bitmiyor ki çünkü. Hak ve hukuk prensiplerinin ihlalinden... Hemen devreye ikra kitabe girecektir. Oku kitabını. Bakımdan ben burada bekar kızlarımıza, bizi dinleyen tüm bekar kızlarımıza ve salonunda teşvik eden siz kıymetli hanım kardeşlerimize bu konuyu enjekte yapın. Niye? Kalplerine, gönüllerine. Yavrum, senin nişanlanmış olduğun erkekle yapmış olduğun nikah var ya, bu nikah üç yıllık, beş yıllık, on yıllık değil. Ebedilik özelliğine haizdir yavrum. Kızım, yavrum ben seni o damadım ile cennette de beraber olmanı istiyorum. Bu telkinatı yapacaksınız. Halı yüzünden, meher yüzünden 250 gram alınacak için Niçin ülkede 200 gram oldu? Almış nişanını. Bunları Allah hep görüyor. Allah biliyor. Sen de düşün. Bütün bunlar bir gün bize lehve geri döneceklerdir. Kainatı hiçbir şey... ...kendi başına bir buyruk olarak hareketmeyecektir Kıymetli kardeşlerim. da dini boyutu vardır. Bu boyutu aktarmadan evvel ben şunu da söyleyeyim ki... ...önümde bir bardak görüyorsunuz. Bu bardak, iki tane farklı bardakta olan suyu düşünün. Yarım bardak suyla yarım bardak suyu yan yana koyalım. Üçüncü bir boş bardak getirelim ortaya. Her iki bardağın yarıya kadar suyunu öbür boş olan bardağa dolduralım. Ve bardak ağzına kadar doldu. Şimdi yergide coğrafyasında hangi kimyager gelir de işte şu, şu kadar su şu bardağa aitti, şu kadar su şu bardağa aitti diyebilir mi? Artık birbirine karışmış oldu. Nikah böyle yapar yasan işte. Nikah. İki farklı bardakta ayrı ayrı suları bir bardakla toparlarsınız. Dünyada hiçbir kimyager artık bu bardaktaki suyu bir daha, şu su işte erkek tarafındandı yok, şu su kanın diyerek ayırma imkanı yoktur. O kadar ruhlara kadar sirayet etmiş, hücremize varıncaya kadar sirayet etmiş olan bir nikahı, basit ve dünyevi sebeplerle ortadan kaldırmak değil, bu nikahın bir bereketinde sabır, tahammül, musamaha, fedakarlık, vefakarlık, arkadaşlık, bırakınız her şeyi. Rabbimin burada hatırı var. Rabbimin bir emri vardır. Ben Allah'ın ayetlerine karşı karşı tarafı mahcup etmeyeceğim. Ben sevgili peygamberlerine karşı bu evcil, bu evliliği mahcup duruma sokmayacağım. Değil mi ki Allah? Mithagan <gülüyor> galiza demiş, kopması mümkün olmayan bir bağ demiş. İşte bizim, şey anlatmaya çalıştığımız nikah budur. Nikahın dini boyutuna gelince, nikah kendisinde hem dini ve hem de dünyevi güzellikler, iyilikler bulunan dolayı ibadet anlamı taşımaktadır. Her ne kadar muamelat bölümünde işlenmişti bir konudur ama nikahın dini boyutunda bir ibadet anlamı söz konusudur. Çünkü içerisinde çok ama çok güzel yapmış olduğumuz ibadetler, taatlar vardır. Ne diyor Efendimiz? Nikah benim sünnetimdir. Benim yolumdur. Benim izlediğim bir yoldur. Kim ki benim gitmiş olduğum bu yolla amel etmiyor, bu yoldan gitmiyor benden değildir. Teşvik edici, rabet ettirici, sisteme dönüştürücü olan bu mübarek hal-i şerif, Peygamberimizden geldiğine göre, Peygamberimiz dahi bir bardakta su içerken dahi nefesini, Bardağı verme diyen bir peygamber bir bardak suyu üç nefeste iç ara ara iç, deve gibi içme diyen bir peygamber benim bir bardak suya içme müdahalesi yapan bir peygamber nikahta peygamberimizi göremez misiniz? Allah'ın sevgili Resulü'nün nikah atmosferindeki yeri nedir? statüsü nedir? yetkisi nedir? benim peygamberimin benim nikah akdindeki hissesi nedir? Yoksa benim nikah sadece ve sadece iki taraf kayınpederlerin, kayınvalidelerin, ya yakın akrabaların bire gelerek yapış olduğu işte yarım saatlik bir merasim midir? Yoksa bu merasimin ortaya konmasında Allah'ın hükümleri, Allah'ın hissesi, kitabın hissesi, peygamberin hissesi ne kadardır? Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz Müslümanı bizim bir nikahımızı bir papazın önde değil, bir hahamın önde değil, bir kilisede veya havada yaptırmıyoruz. Dikkat edin. Böyleyse bir Müslüman bir ailenin nikah anlayışını, nikah yaklaşımını, nikahla olan buluşmasını öyle bir noktada değerlendirelim ki bu bizim cennetimizi bir aday olarak teşvikçi bir unsur ortaya kurmuş olsun. Öyleyse, nikah bir ibadet hükmündedir ve imana dayanır. Nikah bir ibadet hükmündedir ve imana dayanır. Gün gelecek, evlenmiş olan kızımızı gece saat üç buçukta seher vaktinde yatağından kaldıran güç nedir? Ya gönül saatidir veyahut da beynin ikazıdır. Ayşe Hanım, vakit geldi, hak pazarı kuruldu, pazar geçmek üzere fazla değil, ''İki rekat namaz kılmaz mısın?'' diyen bir sesin sahibi bu talimatı, bu ricayı kim adını yapıyor? Peygamber adını yapıyor. Kim adını yapıyor? Kur'an adını yapıyor. Allah ne diyor? ''Feteheccet nafil tellek'' Bir nafil olarak ''Hadi teheşte kalk'' diyor Allah-u Teala. ''Kumulleyl illâ galil'' ''Yatağa yatmış olan kocam'' ''Yatağa yatmış ve uyumuş olan hatunum'' Bak Rabbim Müzdemir suresinde ikimiz de şu anda yataktan kalkmış, abdest almış, seccadesini sererek namaz kılan kullarından görmek istiyor. Ne var? Ne diyorsun? Verelim mi şu fotoğrafımızı? Melekler pozumu çeksin mi? Bu espri ortamında, sevgi ortamında bir seccadeye taşıyan güç kimdir? Allah ve peygamberdir. Bundan dolayı hem imana dayanır nikah, hem de ibadet hükmündedir diyor. Mümin erkek, Putperest bir kadın evlenemez. Çünkü nedir? bizim nikahımız ibadet hükmündedir, imana dayanır. Mümin bir erkek putperest bir kadınla evlenemez. imanı bir mesele çünkü. Mümin bir kadın putperest ehli kitap bir erkekle evlenemez. Bunun ölçülerini koyan Allah'tır, peygamberimizdir, fıkıhtır. Ve her ne kadar binlerce merasimle... Nikah aktif yapmış olsanız dahi İslamiyet'in buna müsaadesi yoktur. Mümin bir erkekle putperest bir kadın evlenemez diyorsa İslamiyet sen Müslüman olarak buna tabi olacaksın çünkü sen. Mümin bir kadın putperest ve ehli bir kitapla evlenemez. Bu ölçüyü koyan dinimizdir, İslamiyettir, fıkhımızdır, Allah'tır, peygamberdir. Bu boyutuyla elbette nikahımızın hem de dini boyutu var hem de iman dayanır. Erkeğin kadına mehir vermesi vaciptir. Bak bu da dini boyut çünkü. Nikah kıyılma esnasında olsun, kıyılmak kıyıldıktan sonra olsun, nikah esnasında mehrin söylenmesi müstahap demişler sadece. İşte ben sana işte 250 gram altın kıymetinde mehir verdim ifadesini ister nikahtan evvel söyle, ister nikahtan sonra söyle, ister ne zaman söylesen söyle. Müstahap olan bir konu çünkü. Nikahı Tamamlayıcı bir unsur değildir mehir konusu. Sadece erkeğin hanımına vermesi vaciptir. Erkek bunu vaat etmiştir. Hanım kendi tarafından tek boyutuyla ben onu sana hibe ettim. Ya on sene sonra beri ne olacak? Demediği müddetçe o kadın her zaman bu mehrendir tabidir. Diyelim ki evlilik yaptı. Mehir belli. Kocası öldü. Allah geçinden versin. Varislerin ilk işi... Hemen ölen kocasının vaat etmiş olduğu mehri malından alırlar ve hanımına dur kalan hanıma verirler. Bu kadar da önemli bir unsur ait sayıdır. Çünkü mehir, kitap, sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Hakkında hem ayet vardır. Hani her zaman okuruz ya ayetlerde. Hazreti Ömer Efendimiz'i susturan bir kadın. Ne mübarek bir haydi. Ömer Efendi bir devlet başkanı olarak hutbeye çıkmış hanımlar için verilmiş olan nikahı kıslamak istiyor. Yani 500 lira hemse diyelim. 100 lira hemse bunu en alt limitten başlatmak istiyor. Arkadan çöhretsiz ismi bir hanımefendi kalkıyor. Ya halife ey Ömer diyor nereden çıkarttın bunu? Hani Allahu Teala böyle kantar dolusu mehirden bahsederken sen nasıl mehiri kıslayabilirsin? Bak bak bak şu kadının o konuşma özgürlüğünü tattıran kim? Özgür bir ortam. Bir kadın ki bir halifenin hatalı bir açıklamasına açıklamasını müdahale yapıyor. Ama o halife des, otur yerine sen kim oluyorsun demiyor. Ne diyor ya? Doğru. Kadın isabet etti. Ömer hata etti diyor burada. Bir devlet başkanı, yeryüzünde en güzel, adil bir insanı kadın diyor doğru söyledi ama bu konuda Ömer hata etti diyor. Bakın lan bu husus Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Nikahta şahitlerden aranan vasıflar ve şahitlerin sayısı çok önemlidir. Şimdi dine dayanıyor, şimdi ibadete dayandığından dolayı bu örnekleri veriyorum. Nikahta şahitlerden aranan vasıflar ve şahitlerin sayısı çok önemlidir. İnşallah bu dersimin 3. bölümünde de buraya nikahtı yapılmış olan ama düğün olmayan bir kızla delikanlı getireceğim. Nikahlarını burada bütün televizyonda bizi izleyen kardeşlerimiz önünde bir nikah nasıl kıyılır onu burada canlısını icraat yapacağız. Hepsini göstereceğiz. Peygamber Efendimiz bu nikahları nasıl kıyarlarmış bunu ortaya koymaya çalışacağız. Şahitlerle beraber bunun özelliklerini, vasıflarını canlı olarak ortaya koyacağız Allah'ın izniyatı. Bakımdan nikah da şahitlerden aranın vasıfları dile getirken iki şahitse bir erkek ve iki tane hanım. İki tanesi şimdiye kadar Nikahta hiç kadın şahit gördünüz mü? Duydunuz mu? Yok Kadın da şahit olabilir Bir erkeğe karşı iki tane hanımefendi Ben de şahitim de nikah atabilirsiniz Yani hanımın Sosyal statüsünü Sosyal açılımlarını Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerçisi koyduğunuz zaman Hakikaten kadın Yani beynelmilel Uluslararası bir nimet Bir beyin Bir Allahu Teala'nın Yeryüzündeki şahitlerinin bir şahit olarak karşımda çıkmış oluyor Nikahın hukuki boyutuna geldi Dini boyutu bitti şu anda Nikahın hukuki boyutuna gelince Erkek ile kadının birlikte yaşama ve karşılıklı yardımlaşmalarına imkan veren Ve taraflara hak ve vazifeler veren bir sözleşme olması bakımından Nikah hukuki bir işlemdir her ne kadar evlilik hayatımızın altyapısında tekrar tekrar söylüyorum Muhabbet, deh dediğimiz sevgi, merhamet ve hürmet olsa da Ancak olayın hukuki boyutuna geldiğimiz zaman Nikah icraatı hukuki bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır Bu çerçevede baktığımız zaman Bu kıyılmış olan veya kılacak nikahın iki tane ayağı vardır Tıpkı bizler de iki ayağımızın üzerinde yürüdüğümüz gibi bu keramet dolu nikahın güzel bir yürüyüşünü sağlayan iki ayağı vardır. Bu ayaklarının birinin adı akit. İkinci size ahittir. Akit ile ahit sen ikiz kardeş. Birbirini tamamlayan iki unsur. Akit, kızımız ile damadımızın Birbirlerine karşı Yapacakları vazifeleri Söz olarak vermelerdir Ben seninle evlendiğim zaman Sana ait olan Vazifeleri yapacağım Ben seninle evlendiğim zaman Üzerindeki tüm Vazifelerimi hakların yerine getireceğim Diye karşılıklı Bir anlaşma yaparlar İki tarafın damat ile Gelin adayının yapmış olduğu Bu anlaşma nikahın Akit ayağını olmuştur Birinci konu bitti. Sıra ikiye geldi. Ahit. Bu sefer de sözü erkek alıyor. Diyor ki o da ben senin beraber olduğu müddetçe hakkını tüm hukukunu koruyacağım diyor. Böyle bir teminat kanına gelmiyor. Kadın vazife yapacağım diyor. Üzerimdeki hakkımı vereceğim diyor. Ama erkek tek boyutlu bir söz söylüyor. Ahit. Yani söz verdi damat adayımız gelinimize böyle bir ahitte bulunuyor, sözde bulunuyor. İşte bunlar açtığımız zaman, hani sen söz vermiştin bir zamanlar, hani sen hanımının hukukunu koruyacaktın, hakkını koruyacaktın anına bakarak teyzenin lafına bakarak yok falana bakarak bu hanımını yapmış olduğun zulmün arkasında ne var? Nefis var. Heba var, arzı var. Bu tavrın altında bir ayet, hadis bulamazsın. İşte bu karşılıklı Beyanatın akit olarak tek taraflı söz vermenin ahit olarak tecelli etmesi nikahın iki önemli ayağını ortaya koymuştur. Değerli kardeşlerim inşallah bu vitamin ve kalorisi zengin olan bu konuyu sizlere birkaç derse devam ettirdikten sonra bu sefer de evliliğe başlatılmış olan konuyu gündeme getireceğim. Ama şimdi vaktimiz geldi. Derslerimiz 40'ar er dakika devam ettiğinden dolayı inşallah önümüzdeki derste nikahla alakalı konuyu tekrar karşılıklı konuşmak ve bizi televizyonlarda izleyen kıymetli kardeşlerimin de konuya ortaklığını sağlamak için.